bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş, delinin teki dediler. Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız fakat siz yine eski halinize döneceksiniz. Ama o müthiş sadvetle kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız. Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir resul gelip demişti ki: Ey Allah'ın kulları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 Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk u sürdükleri ne nimetler. İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden perişan hallerine gökte ağlamadı, yerde. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi.